Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim. Günaydın. Evet bu geçen hafta 15 gün önce de konuştuğumuz evet. bir konuyu tamamlamak üzere bu seçim sistemi değişiklikleri, son durumlar ve buradan da belki şey Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi stratejilerine kadar uzanan bir önemli e, stratejik durumlar var. Onların üzerinde de biraz daha konuşmaya devam edelim bugün de. Evet yani bence e, bir bir bir, bir şey bir konu kapandı. Yani doğru söylüyorsun. E, giriş yaparken e, son e, birkaç yıldır e, Türkiye başkanlık sistemini tartıştı. Yani tartıştığı önemli konulardan biri bu oldu. Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız aklı da e, Cumhurbaşkanı olmak ama Cumhurbaşkanı olurken aynı zamanda da, da Türkiye'yi e, aynı başbakanken gibi yönetmeye karar vermişti. Bunun için biliyorsunuz e, hatırlarsınız e, ne kadar çok uğraştı Adalet ve Kalkınma Partisi Burhan Kuzu kaç defa televizyonlara çıktı başkanlık sistemini e, savunmak için erdemlerini vesaire. Ama sonuçta 330 oyu yoktu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü parlamentoda. Ve dolayısıyla bu Anayasa Komisyonu'nda da tabii ki kabul edilmedi önerdiği başkanlık sistemi. Bu sistem çok da eleştirildi. Mesela bunu Özbud'un buna Türk usulü başkanlık sistemi diye alaycı bir şey de bulmuştu. Betimleme de bulmuştu biliyorsunuz. Evet. Anayasa hukuku evet. uzmanı Profesör Ergun Özbudun. Evet. Şimdi bu, bu, bunun sonucunda bu israrın daha doğrusu baş, başkanlık sistemi tutkusunun diyelim devam edebilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gelecek genel seçimlerde 330'u yani bu referandum olduğunu diyoruz buna. Malum 550 milletvekili var işte 330'u geçerseniz parlamentoda en azından bir anayasayı ya da anayasa değişikliğine ya da bizzat yeni bir anayasayı referanduma götürebiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu yolun zorlanması gerekiyor eğer tabii ki başkanlık sistemi yerleştirilmek isteniyorsa E, e, bunun içinde e, seçim sisteminde değişiklik gerekiyordu. çünkü 330'u50 oyla kazanamamışlardı artık Kalkınma Partisi. E, şimdi daha 30 Mart'tan öncesini söylüyorum. Bu durumda e, biliyorsun bir de demokratik açılım paketi yani Kürt sorununun e, işte kapsamlı bir çözümü çerçevesinde ilan edilen o demokratik açılım paketinde, Başbakan iki tane seçim sistemi alternatifi önerdi. Bunları geçen haftalarda da konuştuk. Çok kamuoyunda da tartışıldı. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama yani demokrasi tabii barajlar düşecekti falan. Yani demokratik açılım şeyi boyutu oydu bu önerilen alternatiflerin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 330 referandum çoğunluğunu Elde etme şeyi ise boyutu ise işte ya daraltılacaktır seçim çevreleri ya da doğrudan dar bölge tek turlu çoğunluk sistemi şimdi böyle bir şey amaçla aslında seçim sistemi değişimini gündeme getirmişler Adalet ve Kalkınma Partisi ve biliyorsun 30 Mart seçimlerinden sonra da bir hayli Adalet ve Kalkınma Partisi bu, bu konuyu dillendirdi yeniden ısıttı gündeme getirdi. Fakat ne olduysa işte geçen cuma günü Ödellik ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi toplandı. İki tane karar aldılar. Seçim sisteminde değişiklik yapmama bir tanesi yani mevcut seçim sistemiyle önümüzdeki genel seçimler yapılacak. Diğeri de üç dönem işte malum onda ısrar edileceği artık kesinlik kazandı. Zaten onun çok Sonucu da Sayın Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağı e, anlaşılmış oldu. E, şimdi bu tabii e, yani konu soru şu, bu, ne, neden vazgeçtiler seçim sistemi değişikliğinden? Çünkü seçim sistemi değişikliğinden vazgeçmek demek yani mevcut sistemle devam edelim demek bir kere 330 referandumunu unutun. Geçen gün, iki gün önce Yüksek Seçim Kurulu artık kesinleştirdi şeyleri. 30 Mart seçim sonuçlarını yani tartışacak bir şey yok. %43.2 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke genelindeki oyu. Evet, %43.2 ve bu da eğer bir önceki genel seçim ele alınırsa 6 puandan fazla bir düşüş. Kayıp, kayıp, var. kayıp var. Şimdi Dolayısıyla hele bu, bu bu bu o oran hani birkaç puan arttırsa bile fark etmeyecek mevcut sistemle çok açık artık 330 referandum çoğunluğunu elde edemez. Şimdi onun için zaten ya bu ne demek o zaman yeni anayasa kendine göre anayasa yapmak onun içine başkanlık sistemini monte etmek bu bunlar bitti bu hikaye. Onun için bir dönem e, kapandı. Yani Daha doğrusu bir konu kapandı dönemde. Bir ama e, bir konu kapandı. E, peki ne yapacak? Bir taraftan da e, Cumhurbaşkanlığına aday olacağı kesin artık. E, e, ne demeye başladı Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri? Biz de facto fiili başkanlık sistemi uygulayacağız demeye başladılar. Buna... Bu anayasa el veriyor. Çünkü geniş etkileri var baş, başkanın, cumhurbaşkanının. Efendime söyleyeyim, hükümet toplantılarına isterse başkanlık edebilir. e, e, e bu, bu halk da seçiyor. Şimdilik ilk defa halk seçecek. E, o zaman biz fiilen başkanlık sistemi e, uygulayacağız. E, yani vazgeçmiş değiller ama zorlamaya başladılar. Senin bunu uygulayabilmen için tamamen cumhurbaşkanının şeylerini dinleyecek, verdiği kararları kabul edecek, onun istediği doğrultuda hatta kararlar alacak bir başbakan lazım. E, bu başbakanı 30 şeyden 24 Ağustos'tan sonra ikinci turdan sonra cumhurbaşkanı eğer olursa bulabilirsin. E, ama e, yani ben benim görüşüm 2015 e, Mayıs Haziran'da genel seçimler Yapılmış bir Adalet ve Kalkınma Partisi lideri, yeni bir lider temayüz etmiş ee, ve bu lider seçim kazandığını varsayalım. Bu yüksek bir ihtimal Çünkü eğer oy oranını koruyabilirse kazanır gene tek başına iktidara gelir. Ee, o zaman bu başbakan olacak yeni lider seçim kazanmış başbakan oluyor. Neden Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, talimatları ve e, istediği doğrultuda Türkiye'yi yönetsin. Davul onun sırtında siyaseten anayasaya göre sorumlu başbakan verilen kararlardan, hükümetin aldığı kararlardan. Cumhurbaşkanının hiçbir sorumluluğu yok, siyasal evet, sorumluluğu yok. Siyasal sorumsuz zaten. Siyasal sorumsuz. Bu, bu, yani bu, ne demek bu fiili başkanlık uygulayacağız? Bence bu rejim krizi çıkartır. Şimdi dolayısıyla yani Adalet ve Kalkınma Partisini sonuçta ben açmazlardan söz ediyordum. Yani bu düşen oy oranı hakikaten ciddi açmazlarla karşı karşıya bıraktı Adalet ve Kalkınma Partisini. Şimdi onları işte aşmaya çalışıyor ama benim görüşüm aşamıyor. Evet bu tabii Yeni, uyumlu bir başbakan bulmak için de klonlama sistemi yapıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çoğaltma <gülüyor> imkanımız da olmadığına göre şimdiki teknolojik imkanlarla. <gülüyor> ya da iyi taklit eden birisini bulabilmek de mümkün olabilir belki şu anda kabineye baktığınız zaman da çok zor olmasa gerek bu durum. Yani <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun ama tabii burada Abdullah Gül Faktörü evet içine yapacağız. giriyor. E, e, pek e, Erdoğan'a çok benzediği, yani tabi benzerlikler var ama e, yani her yiğidin yoğurt işi farklıdır deyimi tabi ister istemez insanın aklına geliyor e, biraz farklı yani yordu. E, bunu gösterdi geçen son aylardaki o krizli e, aylar kararlar yani geziden başlayarak e, farklı e, bazı konulara farklı baktığını hani şey iktidar elinde olsa farklı kararlar alacağını gördük. Tamam tabii ki Abdullah Gül Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kurucusu, önemli bir kurucusu, iki numaralı kurucusu. Partide işte başbakanlık yaptığı ilk dönemde sonra Dışişleri Bakanlığı yaptı vesaire. Yani bir Adalet ve Kalkınma Parti'nin hiç kuşkusuz ama... Adalet ve Kalkınma Partisi de bana göre 11'ine kadar hatta Gezi'ye kadar ama daha çok da Haziran 2011'e kadar farklı bir yönetim sergilemişti. Özellikle bu adalet şeyin Avrupa Birliği ile tabi müzakere sürecini başlatmış olması, onunla ilgili reformlar, ekonomiyle ilgili alınan kararlar vesaire. Yani neyse lafı uzatmayalım. Abdullah Gül eğer Bir de şöyle bir çık, daha çıkmazla da karşı karşıya da Kalkınma Partisi ve bunu içerden de dillendirmeye başlamış bazıları e, şu kardeşim bizim oyumuz düştü e, gelecek genel seçimlerde e, nispeten zayıf tanınmayan bir genel başkanla seçimlere gidersek daha da düşebilir o zaman hani Cumhurbaşkanı Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan kendine göre başbakan istiyor diye bu sefer hani biliyorsun dim yata giderken evdeki bulgurdan olmak hikayesi ee, o zaman ya şey dersek e, mutlak çoğunluğu kaybedersek seçimlerde oyumuz daha da düşerse diye kaygılanmaya başlamışlar ki ben baktım benim simülasyon modeline yani merak ettim bu, bu Ne olabilir acaba? Hangi o yoranda itibaren kaybedebilir? Mutlak çoğunluğu Azaliyet Kalkınma Partisi diye. Tabi şey, orada şey çok kritik yani Barış ve Demokrasi Partisi malum şimdi şeyle girecek. Bağımsızlarla girecek tekrar seçime. Çünkü parti olarak girmesi parlamentoya girememesi demek. Yüzde on barajı kaldı. Ya, şimdi onu soracaktım ben de. Yani yüzde on barajı gibi Türkiye'de dünyadaki pek çok demokratik ülkede parlamenter demokrasi uygulayan ülkede bulunmayan evet. çok antidemokratik hatta sayılan Aldım. bir evet. şeyi olduğu gibi bırakmış oldular. Bunca Bakın yıldır. Bu ben, benim, beni şaşırtan nokta barış demokrasi partisinden de pek bir tepki ben duymadım. Şimdi evet. Bu da çok, evet. Şimdi onu soracaktım ben de. Yani son derece önemli bir mesele demokrasi evet. açısından bunca yıldır hep siyasi partiler kanununda ve işte bu de, anayasada bu şeylerin değiştirilmesi istenir anayasada evet. değil de siyasi partiler kanununda özellikle ve bir türlü bu baraj meselesi kalkmaz gene kalkmadı ama BDP'den de bir ses yok ses daha dediğin gibi. Valla bu beni açıkçası çok şaşırtan noktalardan biri bu ee... Demek ki başka öncelikleri var. Yani sonuçta onlar açısından parti olarak seçimlere girmek, e, işte hazine yardımından da yararlanabilir hale geldiler. Çünkü %3'e düşürdü. Hazine yardımı %7'ydi. demokratik işte açılım paketinin bir unsuru da oydu. %7'den %3'e düştü. E, %6'nın üzerinde bir oy oranı oldukları gözüküyor. Hani bu daraltım. ya yani ben... BDP'den şunu beklerdim, ta bir küsur yıl önce başbakan işte buyurun iki tane alternatif size öneriyorum. Bunu tartışalım dediği zaman yani seçim sistemi alternatifi BDP'nin ben ikisine de varım hodri meydan demesi lazımdı. Çünkü ikisi de BDP'nin işine gelen aslında değişikliklerde Tabii ki Adalet'te Kalkınma Partisi'nin de işine geliyordu hiç kuşkusuz. Ama BDP'nin de işine geliyordu. Hiç bir tepki göstermediler. Sadece işte Ertuğrul Kökçü çıktı, Mersin'de tekrar seçilemeyecek diye itiraz etti. Çünkü bölgeler daraltılınca İstanbul'dan artık çıkartamaz. Bu şey projesini işte BDP'yi bir Türkiye partisine dönüştürme ki şu anda onu yapıyorlar HDP ile evet. Halkın Demokrasi Partisi. Projesiyle onu yapmaya çalışıyorlar İşte ona aykırıydı oradan gittiler Ya kardeşim yani ben açıkçası buna hiç itibar etmiyorum Ve inandırıcı bulmuyorum Yani marjinal bir solun esas olarak Kürt Partisi olan Barış ve Demokrasi Partisi'ne Eklendiğinde bu Türkiye Partisi olmaz İstanbul'dan da son tahilde çıkartan seçilen milletvekilleri Yani son dönemde en azından önce bu fukura seçilmişti ama onu bir bırakalım bir kenara. Şey gene yani gene BDP'nin işte Kürt şeyleri, siyasetçileri. Yani demek ki başka öncelikler var. Yani bunu biliyorsun Abdullah Öcalan'ın ortaya atmıştı. O, o yolda devam ediyorlar. Tabii Abdullah Öcalan'ın konumuyla da ilgili belki başka pazarlıklar var. Bilemiyorum yani Açıkçası şimdi daha fazla spekülasyon Yapmayayım ama şeyi tam anlamadım Yani demek ki biz Bağımsızlarla gireriz diyorlar seçime Şimdi Bir önceki bu parantezi kapatalım Tamam bağımsızlarla girdikleri zaman Ne kadar çıkartacakları Çok kritik biraz önce söylediğim Konu itibariyle yani Adalet ve Kalkınma Partisi biraz daha oy kaybederse Acaba tek parti iktidarını Muhafaza edebilir mi Bu ...şimdi 36 tane çıkartmışlardı... ...işte birini Diyarbakır'dan... ...AKP'ye verdiler... ...dipli yani işleydi... ...yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam... Ee, ...35... E ...şimdi 35-36 tane yeniden... ...kazandıkları... ...varsayımı altında... ...battım... ...yüzde %41 41'e düştüğü takdirde... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu... ...MHP'nin de %20'ye çıktığını varsayıyorum... Yani çünkü oraya gidiyorlar AKP'den düşünce, CHP'ye gitmiyor. Çok sınırda gözüküyor. Yani daha doğrusu benim bu tahmin modelinin, simülasyon modelinin hata payının içinde gözüküyor. Yani kaybedebilirdi, kazanabilirdi. Yüzde kırka düştüğü takdirde çok yüksek kaybetme ihtimali tek parti çoğunluğunu. Şimdi dolayısıyla e, ki konuya dönecek olursak Abdullah Gül konusuna Adalet ve Kalkınma Partisi içinden yavaş yavaş şeylerin seslendirilmeye başlanması ya biz Abdullah Bey'le gidelim e, ya onu genel başkan yapalım gelecek seçimlere onunla gidelim e, denmeye başlanması bunun seslendirilmesi tabii ki e, bu bakımdan çok anlamlı ve tutarlı ama e, öbür taraftan da işte en başta söylediğimiz gibi e, Abdullah Gül'ün yurt işi farklı. Hem genel başkan olacak. Eğer seçimleri de kazanırsa AKP'ye e, tek parti iktidarını devam ettirecek milletvekilini sağladığı anda başbakan ve güçlü bir başbakan. Evet. Gerçi e, Hakimler Sabri daha yüksek kurulu olsun. E, bu Twitter YouTube meselelerinde olsun. Gerekse, en önemlisi de Milli İstihbarat Teşkilatı evet. kanununda hiçbir itiraz etmeden ufak tefek bazı şeyleri dile getirip o hız, yani hızla ufak onaylaması. Tefek, ufak tefek değil. Milli İstihbarat kanununda tabii yeterli değil ama mesela şehir onun koydurttuğunu biliyoruz. Son, son dakikadır biliyorsun AKP yeniden onu de, değiştirdi falan. Bu meclis komisyonu, denetim komisyonu. Evet konusunu o koydurmuş. EHSYK'da e, tamam ben buna dokunmuyorum ama şuraları şuraların da anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum deyip e, şeye bir bakıma Anayasa Mahkemesi'ne de düyüyor e, verdi. Hmm. Yani tabii biraz önce de söyledim yani bizim için ideal olmayabilir Abdullah Gül'ün de Cumhurbaşkanlığı ama sonuçta e, burada şeyi tahlil etmeye çalışıyoruz. Yani Bu karar seçim sistemini değiştirmeme ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına aday olma e, vesaire. Yani önümüzdeki çok yakın gelecekte Türkiye'de nasıl bir siyasi e, şey e, koşullar ortam ortaya çıkartacak? E, bir siyasi istikrarsızlık, bir rejim krizi olabilir mi? E, bu çok muhtemel bir özgür. Evet ve siyasal partiler, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu da aynen Kalıyor yani. ee, aynen kalıyor. Bu, bu da tabii çok çok üzücü ve çok vahim. Ee, yani sonuçta bu yüzde on barajı inanılmaz bir şey. Ee, ve bundan sonra da kolay kolay gündeme de gelmez bu. Evet. Yani kim neden getirecek, kim getirecek bunu gündeme? Adalet ve Kalkınma Partisi gündeme getirmişti. Böyle çok şey demokrasi haşi olduğu için değil. İşte, çok açık yani 330 referandumu nasıl elde ederim diye. Yani hem %10 barajını bırak hem dar bölge yap ya da daraltılmış bölge yap. Olacak iş değildi tabii. Evet. Ee, onun için e, işte barajı da biraz düşüreyim ya da sıfırlayayım ama o dar bölge yapayım. Böyle bir e, strateji oluşturmuştu e, şey konusunda. 330'u yakalama konusunda. Şimdi o bitti. O bitince e, Adalet ve Kalkınma Partisi Sidney sene %10 barajını değiştirmeyebilir eğer iktidar değişmez. Evet bu da bir rejim problemini gündeme evet. getirsin de söylediğin gibi altına. Evet. Bu çok önemli bir mesele. Yani hala ben BDP'den ne tepki vereceklerini merak ediyorum. Evet. O zaman onlar da Sidney sene yani bir ara havalara girmişlerdi. Yüzde 10'u geçeriz diye. Bir takım kamuoyu şirketleri de işte yüzde onların yöneticileri yüzde 10'u geçerebilirler falan demeye başlamıştı bu sonbaharda. Ee, onun öyle olmadı, çok açık bir seçik ortada Ve Belli 30 Mart'ta alınan oyu. O kadar uzandılar ki %10'un evet. yani <gülüyor> Ne olacak da zaten nasıl bir mucize olacak da %10'u geçecekler Ben bunu da anlamış değilim Tamam evet. belli e, O zaman şimdi sene bağımsızlar aracılığıyla girecekler Ondan sonra bunun bir çeşitli riskleri var tabi Ee, biliyorsun iki defa üst üste seçimlere katılmazsa bir parti işte bir daha katılamıyor, katılamıyor. Yani ben anlamadım bu iş açıkçası. Evet bunu merakla bekleyeceğiz, göreceğiz de. Tabi şey de çok önemli yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında ağır top diye senin de nitelendirdiğin evet. pek çok de 2015 seçimlerine Tabii. girmediği ve siyaset sahnesinden de çekileceği meselesi dünkü yazında da bu, gibi. Bu çok önemli bir şeyi daha bence soruyu daha gündeme getiriyor. Ben Babacan'ı çok Şey ettim, her zaman destekledim, çok beğenirim. Yani o aslında götürdü ekonomi dengeli bir şekilde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu açıdan Türkiye'ye de hizmet etti. Şimdi Babacan son um, altı ayda özellikle Gezi'den sonra bu faiz lobisi vesaire hikayesi, Merkez Bankası'na başbakanın yüklenmesi, faiz indir diye oralarda çok önemli sigorta görevi gördü. Yani şeyin dağılmasını engelledi adeta ekonomi yönetiminin. Büyük çaba harcadı. Şimdi babacan gidiyor. Ondan sonra meydan kime kalıyor? Acaba Yiğit Bulut'a mı kalacak meydan? Yiğit Bulut mu? He? Yiğit Bulut mu dediniz? Burada kim? Yiğit Bulut dedim. Yiğit Bulut. Yiğit Bulut, Bulut. Evet kim olduğunu pek idrak edemedi Can da. Ha, e, olsa... şey, başbakanın de, yani Yiğit Bulut da müştir, bir ekonomistir. Evet. Ee, ve başbakanın danışmanı. Şimdi onun farklı görüşleri var. Evet. Dünyada 3 tane de önemli lider olduğunu söylemişti geçen gün. Evet. Yani, o, o, o, farklı o farklı ekonomi yönetimiyle ilgili farklı görüşlere sahip. Şimdi ben o görüşlerle ekonominin e, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyorum. Ve bekliyorum. Yani şimdi orada da yani ekonomi yönetimi konusunda da e, bu şeyin babacanın gitmesiyle birlikte bu üç dönem kuralı nedeniyle bence önemli sorunlar yaşanabilir. E, tabii burada başbakanın kim olacağına bağlı. Bir kez daha aynı konuya dönüyorum ama şimdi Abdullah Gül olursa bu, bu, bu tehlike bence yok. Abdullah Gül de e, babacanla aynı şekilde düşünüyorlar. Evet. Ama bir başkası olursa o zaman ba, ba, ba, sorunlar çıkabilir. Yani, dolayısıyla bir, bir dizi belirsizlikle birlikte e, önümüzdeki şey e, dönem e, ortaya çıkıyor, temayüz ediyor. Bu siyasal belirsizlikler bence önümüzdeki yılların kaderini de belirleyecek. Yani Türkiye nereye doğru yönelecek? Nasıl yönetilecek? Demokrasiden ne kadar geriye gideceğiz? Ekonomi ne olacak? Şeyi de hatırlatmak isterim. İşte iki gün önce OECD Türkiye raporunu yayınladı. Yüzde bundan önceki büyüme tahmini önceki raporda 3.8 bu yıl için. %2.8'e e düşürdü. Evet, yani burada çok sık açık da söz ediyorum. Dışık büyüme artık ayan beyan ortada. Yani bu büyümeyle de Türkiye'nin çok fazla ileri gitmesi, yoksulluğu düşürmeye devam etmesi, azaltmaya devam etmesi mümkün değil. Refah arttırması mümkün değil. Yani bu büyüme de zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de kesmez. Özellikle de Erdoğan'ı kesmez. Çok daha büyük ihtiraslar var biliyorsun. 2023'te 25 bin dolar olacak kişi başına gelir. ...10. büyük ekonomi olacağız. Evet. Peki bunları konuşacağız tabi. <gülüyor> Devam edeceğiz yani. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.